Herkese merhaba. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız açık mimarlık programına hoş geldiniz. Bugün canlı yayındayız. Bugün 15 Mart. Hava günaydın. biraz yağmurlu. Evet, günaydın. günaydın. Günaydın Hüseyin Bey. Günaydın Cem Kozar. Günaydınlar. Cem, Cem Kozar bugün bizlerle beraber. Ben böyle hızlı bir girişi yine yaptım. Ee, aslında bugün e, Haydarpaşa ve e, Taksim, Taksim Meydanı. Topçu Kışlası üstünden e, enteresan bu yeniden hortlayan ya da e, yık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 ...esin kaynağı olan... <gülüyor> ...bir sergi yaptı... ...bir sergi yaptı... ...hayatımızı ...projenin, projenin aslında... resmi olarak gazetelerdi... Değil aynen, mi? Aynen. <gülüyor> ...burada ama yanlış anlaşılmasın... ...o naif e, resimler değil... Evet. E, ...az sonra Cem'in anlatışa... ...hayalet yapılar sergisinin... ...imajları... ...Cem evet. ne ...biz e, İstanbul 2010 Kültür Başkenti için aslında... ...yapmıştık bu sergiyi... E,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 sergi bittikten sonra Haziran ayında e, başbakan bir açıklama yaptı. İşte e, Taksim e, projesini açıklıyordu ve arka tarafta bizim yaptığımız senaryolardan bir imaj dönüyordu. <gülüyor> Biz tabii şok olduk. Önce Radikal gazetesinden daha doğrusu öğrenmiştik bunu. Çünkü da, da, kullanılan imajda işte e, Taksim kışlasının işte ortasının halen bir stad olduğu ama kenar mahalle stadı gibi işte yerler ot bürümüş sağda solda afişler var ve bir tanesi de afişlerin Recep İvedik posteriydi bunun üzerinden radikal inanılmaz bir analiz yapmış işte şurada <gülüyor> herhalde sinema olacak burada işte stat olacak diye şakayı ciddiye evet, bu, bu, bu haliyle çok kamuya dönük bir proje gibi görünüyor <gülüyor> <gülüyor> Recep İvedik onun için evet.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 ama bunları lütfen bir hayaletten hortluğa dönüştürmeyelim. Çünkü amacımız kesinlikle bu değil. Sadece bunları tekrar hatırlamak ve bunlarla aslında bir söyleşi yapmak diyelim günümüzden. Hı hı. Yeniden inşa etmek değil de onları hatırlayarak tekrar işte bu bahsettiğin söyleşiyle belki kente yeniden bakmak. Çünkü sizin oluşturduğunuz o senaryolar aslında yani o binaları...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 Pretend on the beach.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 Şimdi topçuk Kışlası bu projeler ben hep topçuk Kışlası diyorum öyle öğrenmiştim hı hı. vakti zamanda ama Taksim Kışlası galiba. Eski doğrusu, adam olunca <gülüyor> böyle <mi>? <gülüyor> Neyse <gülüyor> <gülüyor> hatırlarım ortasında top oynandığını falan <gülüyor> <gülüyor> değil tabi. Şimdi 70 yıl önce yıkılmış bir bina ve şu proje gündeme gelmese pek çok kişinin varlığından haberdar olmadığı bir yapı. Yani tabii proje vasıtasıyla evet. pek çok kişi öğrendi.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 Cem sen mi Topçuk Kışlası üzerinden bu berleyi hortlatmak konusunda <gülüyor> devam edebilirsin? Veya İpek bu konuda belki. Ya şimdi Topçuk Kışlası konusunda hani şöyle iki, iki, iki şey diyeyim. Bir tanesi hani bunu yeniden yapmak hani hiçbir zaman oranın rutubet kokusunu geri getirmeyecek. İşte 31 Mart olayında hı hı. bombalanmış olan o duvarlardaki çatlaklar olmayacak. Yürürken ahşap zemini gıcırdamayacak. Hı hı. Hani betondan bir kopya e, olacak. Önünden ve, yine o pırpır uçaklar havalanmıyor. Evet yani hani <gülüyor> niye bir kere, belki de havalandırabilirler? Uzaktan <gülüyor> Bu Proje böyle gerçekleşirse bayağı uçak havalandırılacak kadar geniş ve kesintisiz evet. bir alan var. E, tabii zaten ha, bir yandan da zaten hani bunun bir rolevesi falan alınmadan yıkılmış Hı. zamanında. Hani bir yandan da öyle bir sorun Leterince da belgesi yok o, yani. hani fotoğraflar var bir sürü ama içiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Hı. Yani bir tiyatro sahnesi gibi bir şey olacak aslında. Eee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 toplumun çok fazla güvenmemesinden dolayı hani AKM e, yıkılması tartışmalarında e, mimarlar karşı çıksa da toplum hani birçoğu beğenmiyor bu, bu yapıyı mesela. Hı -hı. Hani modern mimarlığın da bir sorunsalı aslında. Ve evet. e, tarihi yapıya oynamak e, hani garanti çok, garanti garanti bir şey çünkü işte hani bir, bir de bir yere dayanıyor sonuçta çok geçmiş. Geçmişte Hı -hı. bu burada vardı e, deyip yani kendi ideolojisiyle de bir paralellik kurabiliyor bunun üzerinden. Ve evet hani çok kolay bir seçenek aslında. Bence o yüzden seçiliyor. Bu anlatı üstünden işte inşa edilen belleğe aslında çok güzel bir örnek. Çünkü herhangi bir kültür yapısının nasıl ve ne yoğunlukta ve ne kadar herkese açık bir şekilde kullandığı, kullanıldığı aslında onun kişilerin aklındaki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 İpek bunları buradan şöyle pası verirsen... <gülüyor> Bana pas veriliyor. iki evet. Artık bu pasları reddetmeyeyim. Taça atmıyorum. Tabu. Oyuna giriyorum. Aslında sabah doktor dersinde bunları konuşuyorduk. Doktor öğrencilerin tabii ortaya hınzırca getirdiği katkılar çok daha değerli ama... Belki o Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler kitabını hatırlayabiliriz. Hmm. Nasıl her şeyin aslında kurgulanabileceği üzerine şahane bir anlatısı vardır. Hmm. Türkçe'ye de çevrildi. Sonuçta kim için tarih?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 Buradan bir şöyle devam edeyim mi eğer söyleyeceğiniz bir şey yoksa? E Cem'in söyleyeceği bir şey yoksa özellikle... K ...çok kısaca kısaca olurum bilmiyorum. <gülüyor> <Zandım>. <gülüyor> Bak, yani şunu söylemek istiyorum... ...Haydar Paşa Garı üzerine... ...bir iki şey söylemek istiyorum. Mesela, e evet Haydar Paşa Garı... Işte ...Halit trafiğin Gurbet Kuşları filminden... ...Yetmişlerin Zeki Alasya, Metin Akdınar filmlerine... E ...sonra 80'lerde Kemal Sunal filmlerine... ...konu hı hı. oluşuyla... ...çok e zihinlerde bir yeri var. Fakat buna biraz daha farklı... ...bakınca, yani bir binaya...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 Ee, i̇şte Kırım Savaşı'nda İngiliz ordusuna hastane olarak verilmiş. Orada 6000 bin askerin ölmesi söz konusu. Çoğu koleradan olduğu için sonunda ilk organize askeri hastanenin kurulduğu yer dünyada ve Florence Nightingale'in öncülüğünde pardon. Belki de tam bu nedenle oraya doğru kent içinden mı? evet ne, öyle neyse, karar da çıktı biliyorsun. Mesela hala Selimiye Kışlısı'nda bir Florence Nightingale müzesi olduğunu biliyorum. Ve hemen o bölgede bir İngiliz mezarlığı var o askerlerin defnedildiği zamanın İngiltere kraliçesinin diktiği 25-30 metrelik bir anıt duruyor. Bütün o Haydarpaşa civarında yani bütünleşik alanda o bölgede aslında hani küreselleşme bugünün sözü gibi veya durumu gibi görülse de tam da 19. yüzyıl sonundaki İngiliz Fransız Alman Rus kuvvetler dengesinin mücadelesinin bütün izleri var mekana yansıması var. Gara geldiğimizde orada işte Almanların İstanbul, Berlin, İstanbul, Bağdat demiryolu üzerinden Süveyş kanalını bypass edecek. Yani o zamanın küresel gücü olarak yeni pazarlara ulaşma projesinin önemli bir parçası. Öyle bakıldığında işte devamında o yapıldığı için Haliç'ten oraya taşınan liman yani bunların hepsi bu binayı var eden bağlamın aslında çok önemli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 ki bu politika yani kültür politikası da olabilir siyasi siyaset siyaset de olabilir bu bu iktidar bunu masanın üstüne attığı zaman diğerleri sadece hani bu bizim görevimiz zaten bu benim işim yani ben işimi yapıyorum gibi hiç tartışılmadan kendini meşru bir alan kazanıyormuş gibi oluyor. Programın yine sonuna geldik maalesef. Aslında bu tartışma yine uzayıp çok gidecek. Çok çabuk geçti. Yeni evet. binaya saklayın artık. Yeni evet. binaya. Ce Cem'e bir cümle, son söz. <gülüyor> ya ben hani şunu şunu söylemek istiyorum. Ben hani tarih tarihe ve geçmişe çok ilgi duyan birisiyim. Ama e, hani geçmişin hikayelerinde takılıp kalırsak hani geleceği nasıl inşa edeceğiz hı hı. E, gibi bir soruyla şey Mimarlık yapmak istiyorum. Mimarlık tarihinde hı hı. doktora yapmaya devam eden biri olarak. <gülüyor> Evet program sonuna geldi, sonuna geldik. Açık mimarlık bugün de bitti. Teşekkür Açık, ederiz Cem Kozar. Açık mimarlık blogspot.com adresinden bu programla ilgili bağları da evet, alanlarda paylaşacağız. Tarih evet. güzel ama lütfen dönemin ruhunu yakalayalım, ileriye bakalım. İşte dönemi, diyorum. dönemin ruhu bence Meydan Ortası'ni inşa edecek bir alışveriş merkezinden başka bir şey değil olacak. <gülüyor> <o yüzden. gülüyor> Acı gerçekler diyoruz. Acı evet. gerçekler diyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya hoşçakalın. görüşmek üzere. <gülüyor> Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli.